Bir avukat zanlıyı mesela katili savunduğu takdirde bunun bir vebali olur mu diyor. Yani katil olduğunu bile bile savunuyorsa olur. Ama geldi anlattı, ben hayır böyle bir fiili icra etmedim, bana iftira ediyorlar dedi. Delillerini öne sürdü. Onu savunur. Ancak şöyle dese, yani avukat bey ben katilim, adam öldürdüm. Ama beni bu işten e, halas edersen sana şu kadar vereceğim dediği takdirde yapılan iş haram olduğu için kazanç da dolayısıyla haram olur. Evet. Böyle bir insanı savunamazsınız. Evet. Ama avukat e, niçin savunuyor? Avukat nedir? E, savunucudur değil mi? Savunucu ne? Hakkı yerine koymaya e, yahut o zatın ifade kabiliyeti olmayabilir, kanunları bilmeyebilir. O noktada etkili yetkili bir insan olduğu için e, onun söyleyeceği şeyleri bu dile getiriyor. Mehami deniyor zaten Arapça'da e, avukat için öyle bir himaye eden, koruyan anlamında bir kişidir. Siz suçluyu koruyabilir misiniz? Katili korumak olmaz. Evet. Dolayısıyla avukatlarımız e, mutlaka doğru işi almalı ve onu doğru ifade etmeliler. Evet.